Evet, açık Radyo ve Açık Dergi devam ediyor. Stüdyoda bir konuğumuz var. Bülent Öztürk e, belgeselini konuşacağız onun. Son belgeseli e, Perşembe günü İstanbul Film Festivali kapsamında bir gösterim olacak. Beklemek ismini taşıyor. Van depreminin ardından çekilmiş bir belgesel. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz dışarıda da konuştuk. Açıkçası benim için zor bir söyleşi olacağını itiraf etmem gerekir. Ee, o yüzden belki de bir girizgi olarak önce biraz sizden bahsetmek isterim. Sonrasında beklemek belgeselinden de bahsedelim. Şimdi bu ilk belgeseliniz değil dediğim gibi. Daha önce zaman zaman benim e, en çok gördüğümdü Suriye sınırında bir köy. Bakacık köyünde Cemil köye, boşaltılmış köye geri dönen Cemil'in hikayesini anlatan bir belgesel. Öncesinde birkaç kısa film. Şimdi bu kayda geçirmek belgesel. ...den bahsederken sizde nasıl oluştu, nasıl başladınız bu e, hikayeye? Oradan başlayalım istiyorsanız. Şimdi zaman zaman hikayesi başlarken... E, ...yani aslında onun bir de tarihçesi var, kısaca anlatayım. Tabii. Bir fotoğrafçı arkadaşımla 2005 yılında Güneydoğu'yu dolaşıyorduk. Benim ailem de Urfa'da yaşıyor. Ben Urfa'nın ötesine daha gitmemiştim tabii ki. <gülüyor> e, işte tarihi bildiğimiz her zaman hani söylenen tarihi İpek yolu falan işte o İpek yolundan geçerken yol kenarında yıkılmış boşal, boş bir köy gördüm. İlgimi çekti tabii bu. Orada taksi şoförümüzün şunu söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Yani ben fotoğraf falan çekerken dedi ki bu daha bir şey değil dedi bundan biraz ötere daha büyük bir köy var dedi. Ee, o köy dedi Gundihrabe yani yani harabet köy hı hı. Ee, bu ismi de çok ilgimi çekti. Dedim yani köyün gerçek ismi mi falan ee, yok biz öyle diyoruz dedi niye öyle diyorsunuz dedim ee, boşaltıldı dedi o köy dedi o yüzden yeni bir isimmişte herhalde ki işte Gundihirabe olmuş hı hı. Ee, köye gittik orada köyün fotoğraflarını falan çektim yani çok güzel bir köydü benim hayatımda gördüm en mimari olarak en güzel köylerden bir tanesiydi diyebilirim. Çünkü çok düzenli sokaklar yapılmış, yapmışlardı. Her evin bir kuyusu vardı. Hayvanlara ait olan yerler vardı. İnsanlar üstünde yaşıyorlardı. Yani şunu gördüm burada. Bir dönemler burada çok mutlu insanlar yaşıyorlarmış. Hissine kapıldım. Hı hı. Tabiatla iç içe aynı zamanda hayvanlarla da güzel bir ilişkisi olan bir topluluk diye düşündüm. Tabii o zaman ben sinema falan okumuyordum. Hı hı. Hep vardı içimde ama korkularım da vardı. O korkularım beni takip ediyordu, önüme engel oluyordu. O engellerden dolayı bir türlü olmuyordu. Ben okula başladım, işte ikinci sınıfa girdiğimde o ödev aldık okuldan, bir 10 dakikalık belgesel yapın diye. Hı hı. Ben kendim hani bir şey yaparken bir anlam, yani şey olsun. Benim hani işte beni etkileyen bir şey olsun. Eşki fotoğraflarımı karıştırırken Cemil amcayı gördüm, o köyü tabii gördüm, tamam dedim buraya gideceğim dedim. Hı hı. Ama ne yazık ki aradan beş yıl zaman geçmişti ve hiçbir iletişimim olmamıştı, hiçbir bilgim de yoktu artık yani, hiçbir telefon numarası yoktu. Sadece o taksicinin e, telefon numarası vardı, onu ben aradım, çok uzun uğraşlardan sonra, o da taksicilik yapmıyormuş, yani kısa anlatmak istiyorum çünkü çok uzun bir hikaye. Bir buçuk ay boyunca onu ikna etmeye çalıştım, ben hani ben oldum çünkü bilmiyor beni. Hı. Hı. Sonra ben gittim Mardin'e gittim. Cemil amcayı da ikna etmem bayağı uzun sürdü. Beni tanımadı önce. Hı hı. E, tabii sonradan bana açıkladı ki bazı nedenlerden dolayı beni tanımıyormuş. Hı. E, böyle oldu zaman zaman. Biraz önce bu arada sinemaya girmekte yaşadığınız korkular olduğundan bahsettiniz. Yani eğer kişisel değilse sorabilir miyim ne ile ilgiliydi diye... İş. Ya tabii ki şimdi korkular şudur yani ben sonuçta bir e, entelektüel bir aileden gelmiyorum yani genetiğimde de sanat var mıdır yok mudur bu tartışmaya girmeden önce e, sanat bir disiplin olayıdır. Ben bunu Avrupa'da yani yaşadığım ülkede şehirde böyle gördüm Belçika'da e, ben öyle bir şeyden gelmiyordum yani biraz arabesk bir şeyimiz vardır işte e, arabesk bir yaşantımız vardır yani benim kendim için diyeyim yani. İşte ayakta kalma çabası, orada kağıt edinme sorunu, işte tanınma, mülteci, mülteci statüsüne hı hı. giriş yapma, dil öğrenmek, e, oradaki aktualiteyi öğrenmeye çalışma, yani her şeyde geridesin, her şeyde. E, o yüzden öyle bir sinemanın çok güçlü, büyük bir yarış olduğunu, büyük bir disiplin gerektiğini bildiğimde, hissettiğimden dolayı öyle bir korkum vardı. Hı hı. Ee, öyle oldu yani o korkuyu bir şekilde işte yeni tabi bazı şeyler oldu ee, korku dediğim oydu. Anladım. Peki şimdi e, esasında zaman zaman belgeselini sormamın nedeni de beklemek, beklemenin açılış sahnesi ile biraz bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ateş ve düğün diye bir Hakkari kağıt toplayıcılarıyla ilgili birkaç hafta önce açık dergide de bahsetmiştik bir video gösterimi vardı. Hakkari'den zorunlu göç nedeniyle göçmüş olan ve Ankara'da yaşayan kağıt toplayıcılarının kendi çektiği videolar gösteriliyor. ve Onunla ilgili bir panel vardı. Panelde benim daha önce zorunlu göçle ilgili düşünmediğim bir noktadan bahsediyorlardı. Kendi yaşadığın ülkede mülke, mülteci olmak. Yani başka bir ülkeye gidip mülteci olmak değil, kendi ülkende mülteci olmak ve beklemek Belgesel de esasında biraz... Bu konuşma ile açılıyor. Sıdık Karakaş söylüyor bunu. Ben hiç düşünemezdim. Hani bir mülteci dediğim bir ülkeden bir ülkeye gider. Fakat biz şu anda kendi ülkemizde mülteci gibiyiz. Çadır kentte yaşayan, deprem sonrası çadır kentte yaşamış, yaşamak zorunda kalan e, deprem zedelerden bir tanesi Sıdık Karakaş Onun dışında Atilla ve Esma ya da Eso ikisinden biri. Onu siz takip ediyorsunuz. Şimdi Vana gitmeye nasıl karar verdiniz? Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi tabii bana giderken bana gitme kararı biraz çok bu da çatışmalı bir şekilde oldu. Bu da hani benim konumumdan ileri gelen şey. İşte deprem haberini gördüm. Hissetmiştim bir şeyler sanki Türkiye'de olmuş diye. Hı -hı. O haberi ben görünce tabii çok kötü oldum. Ben ne yapabilirim sorusunu sordum kendime. ya yani ne yapacağımı da aslında biliyordum. Yani işte ben kameramı alıp arkadaşlarım yani güvenebileceğim yarı yolda beni bırakmayan kaç tane inatçı insan bulup gidecektim. Bunu ben böyle olduğunu biliyordum. Geldik biz. Hı hı. Kasım galiba değil, Kasım değil mi? Kasım ayın 9'unda. 9'unda. Bir ay bile geçmeden esasında. Ee, şimdi peki nasıl tanıştınız? Sıdık Karakaş, Atilla ve e. Çadır Çadırkent'e gittik gece yarısı. Tabi orada büyük çadırkentte polisler yani güvenlik bizi bırakmadı. İşte iznin olması falan gerekiyor dediler. Tamam dedim. Daha küçük bir çadırkent var dediler. Oraya gidelim. Oraya gittiğimizde işte sordum dedim hani kimin bir ailesi falan burada e, yaşamını yitirmiş veya kim acıdı e, İşaret ettiler işte şu çadır bu çadır şu çadır falan bir sürü çadırı işaret ettiler Ben de yani bilmiyorum neden oldu en arkadaki çadıra gittim Yani en en çadırın en arkasına gittim e, Çok karanlıktı zaten elektrikler de yoktu o anda Sıdık Bey çıktı İşte merhabalaştık rica ettim kendisiyle işte bir şeyler içelim diye Tamam dedim Ertesi gün bir araya geldik. Şimdi Sıdık Bey'le tabii ben öncelikle hani, e, onun acısını paylaşmaya çalıştım. Şimdi karşımda olan bir adam gerçekten çocuklarını çok seven bir insan. Onu görüyorsunuz yani. Hı -hı. Onu hissediyorsun, hissediyorsunuz. Çok hümaniter, çok hümanist bir insan var karşınızda. Ee, ama tabi kapalı toplumda yaşamışız yani kapalı toplum burada yanlış anlaşılmasın lütfen kimse yanlış anlaşılmasın ya, kapalı toplum derken benim gibi bir insanla veya bizim ekip gibi bir grupla bir araya gelmemiş onun yabancılığını bir süre yaşadı tabii ki hı hı. bir de e, şey ona anlatmaya çalıştım sürekli sinema yani belgesel sinema ney e, bir röportajdan farklarını anlatmaya çalıştım e, zaman olayını ...hissettirmeye çalıştım. Yani onun kafasında şu vardı işte ben oturacağım çadırında, o bana hayat hikayesini anlatacak, ben diyeceğim teşekkür ederim gideceğim. Yani o televizyondaki be, işte, reportajları sürekli düşünüyordu. <gülüyor> i̇şte benim ona sürekli şeyim o değildi diyordum ki bak şu günde gelip seni alacağım, bugün de alacağım, şu günde alacağım, bunu yapacağız. Hep, sürekli onu ben bilgilendiriyordum. Ee, bir de bir korkusu şu vardı herhalde, e, politik ve siyasi içerikli bir şey istemiyordu ki ben de hani öyle bir şeyim yoktu zaten öyle bir ne talebim vardı ne bir öyle bir projem vardı kafamda hı hı. ben insan ilişki yani insani durumla ilgiliydim ee, o yüzden onun bir de Sıdık Bey'in çok dürüst bir şeyi vardı yani dürüst bir sesi vardı dürüsttür kendi duygusuyla bazı çalışmalar yaşıyordu ben onları montajda kullanmadım tabi ee, Biraz tabi zor oldu. Biraz da aslında bir şans da onu bulmam. Hı hı. Çünkü e, sanatçı ruhlu bir insan. E, tahmin ediyorum onun dışında ben kimseyle böyle bir proje yapamazdım diye düşünüyorum. Hı hı. Belki böyle bir süre içinde de zor olabilirdi. Evet. Şimdi e, çocuklar da sordunuz. şimdi aynen, evet ona geçecek. Çocuklar da yani ben çocuklarla çalışmak istiyorum. Kafamda bir şey vardı işte. Yani siz biliyorsunuz filmi. Kafamda bir şey vardı ve ben çocukları yani kullanmak kelimesini çok ters buluyorum. Yani çocuklar mutlaka bir parçası olması lazımdı filmin. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü yani benim gözümde şey de ben yani olayın sosyo ekonomik boyutunu da irdelemek istiyordum. <gülüyor> Çünkü benim ülkem şeyle övünüyor, dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz diye bununla önemli bir ülke Türkiye. Bunu ne yazık ki böyle olmadığını düşünüyorum veya çok yer için böyle olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ee, ki çarpıcı bir şey de zaten Sıdık anlatıyor, kendisi Sıdık Bey diyor ki yani ben hiç çocukluğumu yaşamadım diyor. Evet 12 yaşından beri sanırım 12 yaşından çalışıyor. beri ben hep çalışıyorum. Yani bana diyor yani çocukluğumla ilgili bir şey sormayın Renkli anlatacak hiçbir şeyim yoktur diyor. Hı hı. E, ama günümüzde 2011 yılında da o çocuklar işte Sıdık Bey'in anlattığı gibi yaşıyorlardı. Evet tabii bir de deprem bunu çok daha katmerleyen bir durum. Ee, Esma ve Atilla demir topluyorlar yani çocuklar. E o molozların içine giriyorlar, o demirleri topluyorlar. Sonra da satıp bir şekilde kendi günlerini devam ettirebilmek için para kazanıyorlar. Siz onlarla tanıştığınızda mesela depremden önce nerede olduklarını, nasıl koşullarda yaşadıklarını konuştunuz mu? Tabii ki konuştuk. Şimdi tabii önce onlar benim ilk tercihlerim değildi. Yani ben başta çocuklarda da zamanlar geçirdim. Hı hı. Tabii biraz hani kafamda bir tipoloji vardı. Ee, ne yazık ki işte sinema biraz acımasız o konularda. Tercihi en son işte onları ilk gördüğümde hemen tamam bunlar dedim. Hı hı. Hı. Dikkat ettiyseniz Esma zaten bir kız çocuk. Evet. Ee, yani ilk etapta filmde bu bilinmiyor veya görünmüyor bazıları bunun farkında değil. Ee, tabii ki yani en azından yani <gülüyor> depreme tabii olmamışlardı. Yani sonuçta bir, bir tırnak içinde sürüm düzenli bir. Yaşantıları vardı. Deprem öncesinde. Hı. Yani tırnak içinde bunu da belirtiyorum. Yani düzenli aslında yine yoktu bir düzenli yaşantılar. Gerçekten çok yani çok kötü şartlarda yaşıyorlardı. Mesela bütün çocuklarda o yeşil ova mahallesindeki bütün çocuklarda ben gıda eksikliğini görüyordum. Üzerindeki yaralardan şunu görüyordum ki inanılmaz gıda yani besin eksikliği vardı insanlarda. Hı hı. Çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Bir de e, gördüğüm bir nokta da şuydu. E, o mahallenin biraz hani şey olması, diskriminasyona uğraması. Ayrımcılığa. Ayrımcılığa uğraması. Çünkü o mahallede yaşayan insanların büyük bir bölümü sonradan yerleşmişler Erciş'e. Ki bu da çoğun, çoğu aile e, işte boşaltılmış köylerden gelen aileler. Tabii bu çok Onlar, önemli bir bilgi Onların bilgi çocukları hı? işte. Aslında benim bağlantım sizin biraz önce söylediğiniz bağlantım biraz şeyle... ...zaman zamanla ilgili yani belgeselimdeki ilk sıbe zaman zamanın... ...işte Cemil amcaların çocukları işte bunlar bu aslında biraz onun devamı benim için. Hı hı. Yani Esma ile e, Atilla'nın Aton'un evet. bu biraz onun bir yansıması. İşte o insanlar o güzel köyden gittikten sonra... ...böyle yerlerde yaşıyorlar. Evet, tabii yani zaten Van'da belki her... ...Van'da şu an yaşayan için söyleyemeyiz ama... ...deprem olduktan sonra e, bir şekilde başka şehirler ...orada akrabası olanlar gitti ve... ...şu anda hala Van'da bir şekilde yaşam e, derdi içinde... ...bulunan insanlar, gidecek yerleri olmayanlar... Yani ...ve e, sosyoekonomik olarak daha e, altta oldukları için... ...o yüzden Yeşilova örneği... E, Önemli yani buraya gittiğiniz hani direkt oraya mı gitmiştiniz bilmiyorum. Sonrasında tesadüfen mi oluştu ama. İnan, ben tesadüflere inanmıyorum onu söyleyin önce. Devam edin pardon siz sorun. Yok devam etmeyecektim sadece. Yani ben mi? tesadüflere inanmıyorum tabii ki tesadüf yoktu. Yani ben istediğim onlardı bir şeyle bir şekilde oralara gittim. Yani Hı -hı. kimseyi de tanımıyorduk zaten. Aslında biraz da ben ona inanıyorum işte. Birilerini tanımadan yani referanslar oldu. Çünkü Türkiye öyle bölünmüş öyle parçalanmış ki insanlar kendi içlerinde. Yani kimse kimsenin acısını da hani acı olarak neredeyse kabul etmiyor. Yani o bazı çer, bazı e, şeylerimizden dolayı, bazı kör noktalarımızdan dolayı insani duygularımızın biraz ne yazık köreldiğini görebildim. Evet. Ki bunu çekim yaparken de ben yaşadım. İlk sefer çok ama çok kızmıştım. Kendimi zor tutmuştum. Bir gece sahnesi ama gerçek bir gece sahnesiydi. Çocuklar demir toplayıp onu satmaya götürüyorlardı. Çocuklarla da son sahnemizdi. Oradan bir adam bağırıyor ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz falan diye ama nasıl bağırıyor. Öyle bir saldırgan bir üslupla bağırıyor ki ben dedim durun durun ben bir gideceğim dedim bu adamın yanına bir bir, bir derdini anlatsın. Hı hı. Hı. Neyse gittim ne istiyorsun dedim. Niye bağırıyorsun dedim dedi bunlar dedi yani dedi bunlar dedi yuvarlak anlatıyorum bunlar dedi buralı değil dedi bunlar dedi şehrimizi kötü gösteriyorlar dedi bunlar dedi pislik insanlar yani ağzı alınmayacak şeyler söyledim inan ki o anda çaresizliğimi yaşadım yani ben bu adama aslında ne diyebilirim dedim dedim Allah seni ıslah etsin dedim yani onun anlayacağı diler aldı belki buydum sana dedim bir şey söylemiyorum dedim iyi akşamlar ayrıldım buradan yani e, kendi, bilmiyorum, yani çok zordu. Yani o an çok zordu. Yani o çocukluları yani ne kadar ki kapalı yaşamış kendi toplumuna, o ilçede, o, o, o şehirde yaşayan iki tane çocuğa, e, inanın ben biz olmamış olsaydık belki türlü türlü başka şeyler de yapabilirdi. Yani evet. o kadar ki oraya sahip çıkıyor ki, o kadar ki hala o kadar o rezilliğin, o... ...o yıkılmış bir şehrin içerisinde hala imaj peşinde, hala cilap peşinde. Çok garip hissedim, aklım almadı hı hı. böyle yani. Beklemek belgeselini konuşuyoruz. Şimdi bu perşembe ilk gösterimi yapılacak. Sonrasında Sıddık Esma'yı da Atile ile iletişimimiz hala devam ediyor mu? Konuştunuz mu onlarla? Devam ediyor, arada sırada devam ediyor. Her zaman <gülüyor> olmamakla birlikte... Çünkü ben daha iki hafta öncesine kadar montajdaydım. Hı -hı. Ben her gün Sıdık Bey'i dinliyordum, görüyordum. O yüzden hani ben aslında onlara sürpriz yapacaktım. Çünkü ben zaman zaman da öyle yapmıştım. Celil amca bana güvenmemişti bazı konularda. Yani kendini tam olarak açmamıştı. Hı -hı. Çünkü sonra bunu kendisi itiraf etti. Zaten hoşuma giden oydu onun itiraf etmesiyle. Ben dedim ki aradım bunu Belçika'dan, dedim misafir kabul ediyor musun dedim yine dedim. Dedim sana geleceğim dedim, birlikte filmini izleyeceğiz dedim. Beğenirsen dedim festivallere göndereceğim, beğenmezsen dedim göndermeyeceğiz dedim. Beni saatlerce yolda beklemiştim Mardin'de. Evinde yatırdı, ondan sonra işte ailemi falan Urfa'da ziyaret etti, beni ziyaret etmeye geldi. Ve düzenli olarak ayda bir sefer mutlaka beni arar. Hı, i̇letişimizin hala devam ediyor. Mutlaka ediyorum. arar beni. Ben de tabii arıyorum. Hı hı. O zaman umarız, yani şu anda gerçi dışarıda konuştuk, hani Sıddık Bey'e vereceğinizi söylediğiniz filmi ama belki Van'da bir gösterim de olur. Çok, Ben çok isterim, çok sevinirim. Umarım, umarım olur ve yapmaya çalışırız, umarım. Ben işte Sıddık Bey'le daha bugün konuştum. Dediğim ki ben aslında sürpriz yapmak istiyordum. İşte sürprizler işte olmuyor nedense. Çünkü hani... Gurgu olduğu için belki olmuyor dedim. Aslında ben dedim size gelecektim. Kendim filmi örecektim dedim. Ama dedim istersen postayla da gönderebilirim. Ama ne yazık ki bu festival programından dedim dolayı gelemiyorum dedim. Ee, i̇sterseniz şimdi göndereyim. İstersen beklersen Mayıs ayında ben yine Türkiye'ye geleceğim. Size geliyorum dedim. Çok duygulandı. Yok dedi zahmet falan etme ama ben gideceğim tabii ki. Hı hı, Mayıs ayında. Gideceğim. Ee, şimdi bu arada gösterimleri de söylemek lazım. Gerçi programın başında söyledik. Bu perşembe yanlış hatırlamıyorsam 4'te Pera Müzesi'nde e, olacak bir gösterim. Sonrasında da bir söyleşi var. E, Van'dan e, bir takım STK'ların temsilcileriyle birlikte bir söyleşi yapacaksınız. Ne olacak konusu aşağı yukarı çok kabaca söyleyebilirsiniz. Şimdi konusu e, yıkıntılar arasında sanat işte Van depremi. Hı -hı. konusu bu anladım bu herkesin katılımına açık olacak Tabii ki. Hı -hı. sonrasında e, birkaç gösterim de belli olmuş istiyorsanız onları da e, dinleyicilerimiz için duyuralım e, yakın dönem içinde ne zamandı? bir tanesi nisan sonu nisan sonu burada işte Beşiktaş'ta Hı -hı. Beşiktaş'ta olacak hmm. ondan sonra Gaziantep'te Onat Kutlar Film Festivali'nde gösterilecek Hı -hı. E, işçi film festivali var orada gösterilecek Ege Beşinci Belgesel Film Festivalinde gösterilecek. Hı hı. E, şimdilik bunlar e, isteyen üniversiteler, işte kurum kuruluşlar falan olursa ben herkese göndermek istiyorum. Hı hı. Yani istiyorum insanlar izlesinler bir şekilde. Çünkü gerçekten Türkiye'de her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Neredeyse unuturmaya çalışıyoruz. E, amaçlarımdan bir tanesi de buydu yani insanlar biraz unutmasınlar diye. Ama unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz. Evet, maalesef tam o noktada kayda geçirmek aslında o kadar önem taşıyor ki bazı şeyleri. Yani bir, bir insan hikayesini bile olsa unutmamak için kayda geçirmek önemli. Peki Bülent Öztürk çok teşekkür ederim ben katıldığınız Rica için. Ederim. E, teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım belgeselinizle ilgili olabilir. Son şunu söylemek isterim. Yani insanlar biraz başkalarını dinleyebilsinler kendi doğrularını bildikleri halde biraz kendi doğrularını yan yanlarına biraz yani yan taraflarına indirip sabırla biraz başkalarını dinlesinler o zaman birbirlerini daha iyi anlarlar diye düşünüyorum.